Açık Radyo Açık Dergi'den merhabalar sevgili dinleyiciler. Merhaba. Ee, Murat'cığım ben bugün yine kendi başıma gelen bir konuyla bağlantılı olarak e, konuşmak istiyorum seninle. Şimdi ben biliyorsun son günlerde Erol Günay'ın 50. yıl şeyi koşuşturması için. Diye. Evet. Neyse bir röportaj yaptım kendisiyle. Sonra <gülüyor> Ümit Bayazoğlu diye bir zat Erol amcanını tanıdı. Dedi ki o röportajı bana gönderin. Çünkü yayınlayacağız biz onu. Ben onu bir kontrol edeyim. Size güzelce hani bir hatalar varsa geri gönderirim dedi. Peki ben güzel. Ben de çok güzel sağ olsun diye geri gönderdim. Aradan iki buçuk hafta geçti. Geçen gün Hayvan Dergisi Erol amca benim önümü uzattı. Bak ben de röportaj yapmışlar diye ben bir baktım. Ee, benim röportajım, benim cümlelerim, benim ruhum ve üstünde Ümit Bayazoğlu'nun adı yazılıyor. Senin adın geçmiyor mu hiçbir adı? Yok canım. Yani sevgili dinleyiciler, <gülüyor> Hayvan Dergisi'nde Erol Günaydın röportajı okuduğunuz Ümit Bayazoğlu'nun röportajı benim. Yani Banu Zeytinoğlu'nu. Şimdi bu benim aklıma şey getirdi. Ve bunun teknolojinin karanlık yüzüyle ne ilgisi var? Çünkü ben e-mail'le <gülüyor> gönderdim. <gülüyor> Neyse. Aklıma Can Dündar'ın hatırlıyor musun bu... Ee, internet üzerinden e-mail ile gelen müthiş yazıları hikayeleri falan olur. Geçenlerde bir konu işlemiştik sende. Aa, hatırlıyor çok hatırlıyorum. Hatta bir şiir Can Dündar'ın adına bir şiir yayınlanmış ama Can Dündar'ın değilmiş o şiir gibi bir şeydi değil mi? Evet. Şimdi çok iyi anlıyorum ve onun için bunu bir kez daha işleyelim istedim. Yani internette çünkü bu tip şeyler çok oluyor. Ona ait olmayan yazıların üzerine isimler ekleniyor falan. Bunun biraz etik tarafını konuşalım istiyorum. Çünkü ben tecavüze uğramış gibi hissettim yani. ...resmen ruhumu çaldı adam. Evet yani yanına bir bağımlı yaptığı röportaj yazsaydı... ...oysa son derece mutlu olacaktım. Bak ne güzel röportajın bir ortamda daha yayınlanmış diye evet. değil mi? Ee, o şeyi biraz hatırlatalım mı dinleyenlerimize? İnternet üzerindeki bu tür yazıların dolaşımı... ...ve de e, kişiye ait olmadığı takdirde... ...kişinin hissettiklerinden yola çıkarak... ...bir e, konuşmuştuk seninle. Onu tekrar yapalım istiyorum. Yapalım. Şimdi burada... Olayı iki söylemek incelemek lazım. Bir tane senin söylediğim gibi etik boyutu var. Ee, hem e, o yazıyı yazan adına işin bir tarafı var. Hem de yazıyı yayınlayan e, genel yayın yönetmeni ya da yayın yönetmeni adına işin etik boyutu var. Şimdi internette özellikle bu büyük web sitelerindeki yayın etmenleri diyorlar ki... Yani ...bizim o kadar çok üyemiz var, o kadar çok adam o kadar çok yazı yazıyor ki... ...bizim tek tek yazıları bakmamız, kontrol etmemiz, görmemiz mümkün değil. Bir taraftan da bu işin e, hani ne kadar kontrol o kadar iyi demek de doğru değil. Çünkü fazla kontrolünde başka taraftan problemler yaratacağını biliyoruz. Bir sıkı güvenlik olmasını da istemiyoruz. E, burada belki de etik e, kayguların ya da etik e, durumun e, etiğin kontrolündeki en önemli rol yine alıcılara düşüyor. O ortamı okuyanlar, işte bu dergiyi satın alanlar, o web sitesini takip edenler bunu hatırlarsan başka boyuta boyutta spam'de de konuşmuştuk. Evet. Hatırlarsan şöyle bir cümle kurmuştum. Demiştim ki spam'i engellemenin, spam'i yok etmenin bir tek yolu var. Bize spam kanalıyla gelen e-maillerdeki hiçbir reklama cevap vermeyin. Hiçbir yere tıklamayın. Bizim hakikaten çok istediğimiz bir ürünü bedava bile veriyor olsa ve gerçekten kazıklamak amacıyla değil gerçekten çok ucuza bile veriyorsa... ...bu spam kaynaklı bir şey olduğu için bunu devreye almayın, başkalarına yollamayın. O zaman spamı besleyen en önemli hayat damarını yani ekonomik damarı keseceğimiz için spam de kendinden azalacak ve belki de yok olacaktır. Fakat bu bir kişinin yapmasıyla olmaz, herkesin yapması lazım. Benzer şekilde... Bu işte etik dışı davranışlarda da söz konusu derginin satın alınmaması, söz konusu gazetenin daha az okunması, söz konusu web sitesinin daha az ziyaret edilmesi bir otokontrol getirecektir. Hem de bir bir toplumun kararı nedeniyle otokontrol getireceği için çok daha sağlıklı şeyler olacak. Niye olacak? Niye bir sürü insan başka kanalları dinlerken bir grup insan özellikle açık radyoyu dinliyor? Ya da niye bir takım insanlar? ...bazı binalara o binanın mimari ve o mimari İstanbul ilişkisini beğenmediği için bazı binalara gitmeyi reddediyor. Benzer şekilde bu yayıncılık dünyasında da yapılabilir bir şey. Evet yani şöyle bir şey var yalancılığa ve hırsızlığa karşı yapılacak en doğru şey zannedersem yavaş yavaş öldürmek onları. Yani bu da onu getiriyor sonuç olarak. Doğru. Yıldırma politikası diyorsun bir taraf. Bir anlamda öyle diyorum. Şimdi eğer e, herkes oto radyo teyipi alırken orijinal radyo teyp alırsa hiç kimse gidip e, çalıntının eş anlamlısı olan çıkma radyo teyip satın almazsa... ...dolayısıyla çıkma radyo teypler de bir süre sonra bir ekonomik değerini kaybedecektir ve arabalardan radyo teyip çalınması da azalacaktır. Bilmiyorum çok mu saf düşünüyorum. Ha çok iyi niyetli yani saflık demek ki seni tanıdığım için dilim varmıyor ama iyi niyetli olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> tabii bu bir bu kişinin kuru. almaması bu işi olacak bir şey yok. Bu toplumsal bir hareket olmalı tabii. Ee, işin etik tarafı böyle. Teknik tarafta ne yapabiliriz dersen çok da bir cevabım yok. Yani, hiçbir şey. Hiçbir şey. Sonuçta sen e-maille göndermişsin bu. Aslına bakarsan bir anlamda bizim başka programlarda konuştuğumuz sosyal mühendislik. Sen bana onu gönder ben bir düzelteyim deyip ondan sonra onu alan birisi yani ister e gönder ister faksla gönder ister teybi bir zarfa koy zarf olarak gönder. Çok da teknolojik bir şey olması gerekmiyor. Evet doğru. Yalnız o şöyle bir şey de var. Yani ben bir taraftan bakıyorum da o zaman Can Dündar bir yazı yazmıştı hatta ve de çok anlayamamış. Anlamıştık ama Şimdi ben çok daha iyi anlıyorum. Bu o kadar tuhaf bir şey ki karşılığında önlem olarak yapabileceğinde çok fazla bir şey yok. Yani benimkinde değil tabii. Yani göndermeyebilirdim. Kendi elimle göndermem ama kontrol edecek diye gönderdim. E onda yapabileceği hiçbir şey yok. Ve karşılığında kanunen de yapabileceği bir şey yok. Yani başka vurabileceği bir yer yok. yok. Ama Can Dündar'ın durumu daha da ters, seninkine göre farklı ya da ters demeyeyim. Onda kendisine ait olmayan bir yazı onun imzasıyla internette dolaşmaya başlıyor. Ve tabii bilinçli e, takipçiler de bu senin yazın değil, niye evet. bunu yazdım diye yolluyoruz diyip çatıyorlardı. Ya da beğenmiyorlardı falan öyle bir şeyler vardı evet, değil mi? Evet. Ya yani ona, fikri hiç ona yakıştıramıyorlardı gibi böyle. Ya <gülüyor> ama bu benim değil zaten de ben yazmadım gibi bir durumu vardı. Galiba bu internet e, ya yani hayatımıza tabii ki e-mail... Çok büyük kolaylık sağlıyor yani istediğin bir haberi çok kolay duyurabiliyorsun falan filan ama öbür taraftan da çok kontrolü olmadığı için de e, hakikaten de büyük riskler taşıyor. Yani bu sadece spamler aracılığıyla e, rahatsız edilmekten bahsetmiyorum ya da virüslerin gelmesi adına bahsetmiyorum. Ama herkes çok özgürce yüzlerce binlerce kişiye ulaşabilir oldu fikirlerini duyurabilir oldu. Bu bir anlamda muhteşem. Çok güzel bir şey. Evet. Ama tabii kötüye kullanım da yeni bir ortam getiriyor. Zaten döndük dolaştık. Biz bu programı niye yapıyoruz e geldik. Evet. İşte biz de zaten teknoloji çok, mühim, çok önemli. Bize çok Hoşluklar getiriyor ama bir taraftan farklı boyutlarıyla da karşımıza teknoloji. Biz de biraz o boyutları çıkarak kavuşturmak için bu, pro şeyi, bu köşeyi yapıyoruz biliyoruz Doğru ama her seferinde de şu noktaya geliyoruz. Yani her türlü en önlemi alabilirsiniz. Ama önce galiba kişinin iç ahlakı çok önemli. Yani yapan kişilerin, e hackerın yani beyaz şapkalı değil de siyah şapkalı olmayı tercih et dikten sonraki ruh hali çok önemli. Doğru. Ama zaten orada yani teknoloji biraz e, eski hırsızları da bu tarafa doğru itiyor. Eskiden dalbant olanlar sonra lastikçi oldu diye bir değiş var. Artık at kalmadı, nal kalmadı. <gülüyor> e, ama eskiden de işte hırsız olanlar şimdi artık bilgisayar hırsızlığı olmaya başladılar. Şeye bakıyorsun. Eskiden e, bilgisayar hırsızlığı ya da hackerlık, crackerlık Böyle çocukların teknik insanların neredeyse tekelinde gibi bir şeydi. Son aldığım hikayelere benim işim nedeniyle aldığım detaylara bakıyorum. Böyle yurt dışı destekli, işte son derece nasıl normalde işte organize suç işleyen hırsızlar artık bilgisayar üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Sektör diyelim, yeni bir bir sektör. sektör sekt yani daha doğrusu eski sektör kullandığı aracı değiştirdi. Eskiden levye ve işte elmas kullanıyorlardı camı kesmek için. Şimdi internet üzerinde bir takım tuşları, şifreleri kullanmaya başladılar. Bu konuda çok enteresan şeyler var. Önümüzdeki günlerde yeni yeni virüsler, yeni yeni e, yani ekipleşiyorlar anladığım kadarıyla bir, bir birlik halinde çalışmaya başladılar hackerlar. Anladım. hacker mafyası falan var mı acaba? Valla hani hacker mafyası adını alan kimseyi duymadım ama sonuçta baktığın zaman olup bitenlere. Kavram olarak bundan bahsetmek çok da yanlış olmaz. Sicilyalı. <gülüyor> <gülüyor> Sicilyalı yıkırlar. Mümkün. Evet bu haftalıkta programın sonuna geldik. Ben lütfen içimde kalacak yoksa benim e, çalınmış olan röp, röportajım çalındı. Yani böyle bir cümle kurulabilir mi? Kuruluyor demek ki. Çalınan röportajımdan yola çıkarak internet üzerindeki yanlış e, haber demeyelim de hikaye dolaşımlarından bahsettik. Ve de bunun ahlak tarafında. Murat'cığım söylemek istediğim bir şey daha var mı? Çok Yok. kısacık vaktimiz var. Yok iyi akşamlar herkese. <gülüyor> Peki haftaya çarşamba günü tekrar buluşmak üzere. Banu Zeytinoğlu ben. Murat Lostar ben de. Ee, bizden size güvenli günler. Hoşçakalın.